Toplumun yıllardır batı yasalarıyla yönetildiği ülkemizde İslam'dan bir haber olan insanlar ne kadar sorumludurlar? İslam hukuku ile günümüz hukukunun örtüşen tarafları hiç yok mudur? Yani şimdi bir yerde yaşıyorsanız tabii ki yani İslam hukukuyla yani bir gayrimüslim'in evine, evini evinizsiz satın alsanız orada değiştireceğiniz fazla bir şey yoktur yani. Eğer dolabında içki şişeleri varsa onları atarsınız dışarıya bir tarafında bir put varsa onu dışarı atarsınız. Çok azdır. Yani büyük çoğunluğu doğru şeylerdir. Yani bir domuz eti varsa domuz etini atarsınız. E yani çünkü insanlar doğru şeyleri yapmazlarsa zaten yaşayamazlar. Fıtrat bunu gerektirir. Yani şeyde hep şunu söylerler. Hani getir o toplumu İslam'ı uygulayalım. Allah Allah. Siz yani İslam hayali bir sistem mi kardeşim ya? O insana şu içkiyi at dediğin zaman o diyecek ki bu ya bu mereti bir kere boğazımıza bağladık ya. Pis pis olduğunu ben de biliyorum. İslam'ın yasakladığı her şey evrensel nitelikte kötülüktür. İslam'ın emrettiği her şey de evrensel nitelikte iyiliktir. Dolayısıyla bunun yani e, İslam'a karşı çıkmak, temiz havaya karşı çıkmak, temiz gıdaya karşı çıkmak, kaynağından alınmış taze suya karşı çıkmaktır. Efendim hadi işte nasıl bir problem çözülecek falan, işte uyuş, uyuşan tarafları yok mu? Tabi canım, yani eğer bir gayrimüslim bu şeyinde, sofrasında su bulundurmuyorsa, senin itirazını anlarım. Su bulundurmadan sofraya oturulur mu? Elbette ki güzel şeyleri vardır Batı'dan gelen hukukun. Biz burada yanlışlarından bahsettik. Yani onlar da insandır. Onlar da yaşamak için doğru şeylere muhtaçtırlar. Yanlış şey var işte burada temel yanlış şu. Batı'da insan devlet içindir. Bizde devlet insan içindir. Bizde kutsal devlet yoktur. Zaten, devlet diye bir şey yoktur yani tüzel kişilik yoktur bizde. İşte bu yanlışlara karşı çıkmak lazım, bu yanlışlara karşı çıkarken de herkes Allah'ın kuludur. Yani bugün İstanbul'da yaşayan, Mekke'de yaşayan ne kadar Allah'ın kuluysa işte Londra'da yaşayan, efendim New York'ta yaşayan, Moskova'da yaşayan ya da Swalbert'te yaşayan da o derece Allah'ın kuludur. Öyleyse Allah'ın kulunu Allah'ın kitabı ile yüz yüze getirip o doğru şeyleri onlara göstermek bizim borcumuzdur. E sen şimdi elinde Allah'ın kitabı var, sen okumuyorsun. Bu kitaptan bir şey olmaz diyorsun. Bundan problem çözülmez diyorsun. O zaman insanlığa en büyük kötülüğü sen yapıyorsun. Ve Allah'ın laneti bu tür toplumlar üzerinedir. Geçen haftaki dersimiz biliyorsunuz o konudaydı. Yani elbette ki yani, iyi şeyler hiçbir zaman bırakılmaz. Yani Mekke toplumundaki iyiliklerin hangisi terk edildi? Ya da Yahudi ve Hristiyanlara ne deniyor? "Gelin aramızda ortak olan noktalara gelin deniyor, değil mi? Yani yanlışlar çok fazla değildir ama yanlışların şeyi çoktur. İnsanı rahatsız eden etkisi dünyada ve ahirette rahatsız eden etkisi, etkisi çoktur. Evet. Hocam bu anlattıklarınız olması gerekenler. Fakat ne zaman uygulamaya geçilecek? Bir yerden başlamak lazım da bu nasıl olacak demiş. Vallahi bizim biz anlatmaya devam edeceğiz. Yıllardır da anlatıyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Yani epeyce de şey bulunuyor yani etkisi var. işte sizin şu saatte burada olmanız da bunun etkili olduğunu gösterir. Bu konularda dikkat ederseniz hiçbir nebi hiçbir nebi devlet başkanı olmak, devlet kurmakla görevlendirilmemiştir. Böyle bir görev yok. Evet Süleyman Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam zaten Devlet başkanı olan Davud Aleyhisselam'dır. Hiçbirimizin devlet kurma görevi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet kurmak için Medine'ye gitmedi. Doğru davranışları yaparsanız Cenab-ı Hak onu size ikram olarak verir. Hedefiniz de devlet olursa, hedefiniz de ben hükümete hakim olayım şu elime geçsin, bu elime geçsin, yani dünyalık olursa daha, devlet demeyelim mi daha genel olsun, hedefiniz de dünyalık olursa, o zaman dininizden taviz verirsiniz. Bu da sizi dinden uzaklaştırır. Ama biz hepimiz Allah rızasına odaklanmalıyız. Tek hedefimiz o olmalı, orada yürümeliyiz. Onun için efendim, başarıyı etrafımızda şu kadar adam var diye ölçemeyiz. Cebimizde şu kadar para var diye ölçemeyiz. Kaç kişi seni dinliyor diye de ölçemeyiz. Başarıyı Allah'ın dinine ne ölçüde uyuyoruz onunla ölçmek lazım. Cezayı verecek de Allahu Teala'dır, mükafatı verecek de odur. Biz elimizden geleni yaparız. Netice doğar mı, doğmaz mı? İşte Nuh Aleyhisselam o kadar 950 sene uğraştı. Topu topuna ona inananlar bir geminin içerisinde o ki o kadar hayvanla beraber Peki Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam başarısız mı saydı? Ya da İsa Aleyhisselam'a topu topuna işte bir 12 tane havari inandı da. Onlardan bir tanesi de yerini haber verdi. 11'e düştü. İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak başarısız mı gördü? Onun için başarı kriteri bu değil. Cenab-ı aslında kilitlenmeliyiz, Her zaman doğruları söylemeliyiz. Netice olur ya da olmaz o bizim gücümüzün dışındaki bir şeydir.